الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما جوفي قيام الصامي بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا Muhammedu ala alihi ve ala şefii'i zhunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Muhammedu ala alihi ve sahbihi ve selam. Euzubillahir semiu'il alimi minas-şeytanirracim. Rabbi euzubike mine أعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصدكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا Vdefaat etmeniz için Allah'ın izni olmadan hiçbir şey yapamayız. Allah'ın izni olmadan hiçbir Teala ve Allah'ın Hazretleri Meclisimizi mağfiretlere vesile olan günahlarımızın izni tebdiline vesile olan ilim meclislerine ilhak eylesin <gülüyor> Amin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 Sesli konuşanlar hakkında ne buyuruyor? Estaizu billah لَا تَرْفَعْوْا وَسْوَاتَكُمْ فَلْقَصَوْتِ النَّب۪ي Sakın seslerinizi benim Peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem Sesinin üstüne çıkarmayın. وَلَا تَجْهَرُوا لَوْا بِالْقَوْلِ كَجْهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ Birbirinize böyle sesli, bağırtılı, gürültülü konuştuğunuz gibi sakın ona öyle konuşmayın. Ne olur? Halbuki onlar sahabe söylüyor bunu. Salih amel sahipleri, fazilet sahibi insanlar Diyor ''En tehbetâ emâlikum ve entüm lâ teş'urûn'' ''Siz hiç farkında olmazsınız, bir de bakarsınız bütün sevaplarınız silinmiş olur.'' diyor. Hucurat suresinde. Peygamber yok ki, Cık, öyle olmaz. Ali Aydar Efendi Hazretleri ''Kaddesallâhu aleyhi ve babamız'' Bir gün Ruhul Beyan tefsirinde o bahse bakıyorken Efendi Hazretlerimiz de içeri girdi.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 bütün cevabın gider diyor. Sahabe diyor. Yani ne alaka demiyor? Öte taraftan e, beğenilmediğim bir amelden de insanı. Yani beğenilmedik derken küçük görüldük bir amel. Ya yani bundan adam af olur. Bir de adamın çok da günah var. Gene bunu söylüyorum Buhari hadisinde. Beni İsrail'de bir bağıye kadın ne demek? Fuhuş yapıyor. Fakat e, sahrada da giderken bir de ne baktı?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 Sizden önce geçen ümmette bir adam 99 kişi öldürdü. Bu adam öldürmek kolay bir şey değil. Çok büyük günah yani. Şirkten sonra gelir. Lakin Tevbesi var mı? E şi şirkin bile tevbesi var mı? E var. Adam 90 sene gavur olsa, putra tapsa tevbesi yok mu? Şimdi iman edemez mi? Edince anadan doğma af olmaz mı? ya e bunu biliyorsunuz. Öbürünü niye yadırgıyorsunuz? Öbürü niye yadırgıyorsunuz? Yani Fahru Razi Hazretlerinin dediği gibi, diğer alimlerin dediği gibi Yahya ibn Razi Hazretlerinin sözüdür. Bu da çok acayipme gitti. Buyuruyor ki 70 sene şirkle yaşayan bir gavurun tüm kafirliğini ve günahlarını bir kelime işaret Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en nem abdu ve bir kelime-i inanarak okunduğu zaman 70 senelik kâfeliği sildiriyor da. Peki diyor 70 senelik kelime-i tevhid. Adam 70 senedir Allah diyor be. E bunun günahlarını sildirmez mi diyor? Anladınız mı? Bir tevhid 70 senelik yavruluğu siliyor. 70 senelik tevhid o günahları sildiremeyecek mi birkaç günah? Sildirir Allah'ın izniyle. Ama çok da güvenmemek lazım. Korkuyla ümit arasında kalmak lazım. Ve lakin ümidi de kesmemek lazım. Ama mesele nedir? Arayış içinde olmak lazım. Ne yaptı? Adam gitti o zaman bir alime. Dedi ki ben böyle böyle 99 kişi öldürdüm. Şimdi tevbe etmek zorundayım. Fehelli min tevbetin? Tevbem kabul olur mu acaba? Adam dedi ki la, Olmaz dedi senin gibi katil adam.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 Mesele iddikattır. Orada da gittiği yerde de bir peygamber yoktu koş. Yani bir peygambere gitmiyordu. Zikir eden insanlar var. Zaten ulaşamadı. Bu sefer ne oldu? Rahmet melekleri ile azap melekleri geldi ruhunu çeker çekmez. Rahmet melekleri diyor bunu cennete alıyoruz. Azap melekleri diyor dur ne oluyoruz? Cehenneme alıyoruz. E niye? Onlar diyorlar ki. Yüz 100 kişi öldürdü. Bunlar da diyorlar ki tevbe etmeye gidiyordu. E, kavga büyüdü yani. Hall olmadı mesela. Melekler arasında fakta samed fi meleike rahmeti ve meleike ul azab. Mücadele başlayınca Allahu Teala hakem olsun diye başka melek gönder. O melek geldi ne dedi? Kışu ma beyne Şimdi çıktığı yer günahlara bulaştığı yer, gideceği yer, tevbeye kavuşacağı yer. 13 .2 mesafe mesafesini kıyas edin, ölçün. Ne tarafa yakın bulursanız oran adam olsun. Hakemliğe bak. Bu sefer ne oldu? Tevcide Hadi yakıba bir şibrin fakufurla. Gideceği tevbe edeceği tarafa bir karış daha yakın hesap çıkınca af oldu. Ama bunun başka rivayeti var ve fi rivayetin yine Bukhari'de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 on birincisi Allah Teala'nın kerem ve ihsan elediği nimetlerine şükretmek. İnsanın 24 saat zarfında gece ve gündüzde mükellef olduğu 54 tane farz vardır. Hasani basne Hazretleri bunları Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden istihrac etmiş, çıkartmıştır. Ve bunları bilmeyen, bunlarla amel etmeyen asi'dir, günahkardır buyurmuştur. Onun için bu kitap 54 farz şerhiyle beraber sizlere tap edilmiştir. ama ne olursa olsun kitap dili farklıdır Sohbet dili farklıdır Bazı konularda izah gerekiyor Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Bizlere şükrü Emrediyor Enişkürli ve livalidek Önce bana şükret sonra ana baba, Bana teşekkür et Allah'a şükür farz Ayet-i Ve abuduhu ve şükürü Ancak Allah'a kulluk edin Ancak Allah'a şükredin ona döndürüleceksiniz bu kadar nimete karşı ne hesap vereceksiniz bunları neyle karşılayacaksınız bunlara neyle mukabele edeceksiniz fazl keremiyle sizin az bir amelinizi kabul ediyor yoksa e, ibadetleriniz bunların şükrüne denk gelmez kimse de o ibadet çıkmaz Resulullah bile sallallahu aleyhi ve sellem subhaneke hakka şükür ki amşkur şükre layık olan Allah'ımız biz sana hakkıyla şükredemedik buyurduktan sonra Lên yudkhila cennete Sizden hiçbirinin ameli cennete sokamaz. Hiç kimse yaptığı ibadetle cennete kavuşamaz. Kâle vel ente ya Resulullah. Senin de mi amelin yetmeyecek. Kâle la Allah illallah Muhammedun Resulullah. Benim amelim de diyor yani ölçülse nimetlerle karşılaştırılsa cennete girdirme beni yetmeyecek. Ancak Allah bana da acıyacak rahmetiyle beni kaplayacak cennete öyle sokacak.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 Allah'ın düşmanlarının kapısında avlar. Onun için Mevlana buyurur. İnni vel inse vel cinne fîne beyn azîm. Benim insanlarla cinneyle büyük hesaplaşmam var. Eklü ve yu'bedu gayri ve arzuku ve yüşkeru gayri. Ben yaratayım. Benden başkalarına tapınılsın. Onların helalı haramı emiri yasağı sayılsın. Benim dinim hiç hesaba katılmasın. Ben rızıklarınızı göndereyim. On sonra benden başkalarına şükredilsin. Teşekkür edilsin.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 E, teşekkür etmen lazım. Ya, anladık? Hem Mevla'ya ne kadar şükretmemiz lazım? Hiç şükretmiyoruz. Mevla yine rızkımızı gönderiyor. O bizim hanımın edal der mesela der ki, bir daha sana yemek yaparsa. Beğenmedin ya. Halbuki Mevla'ya neler yaparsın? Mevla ya bir daha gönderir, bir daha gönderir. Nerede bulacaksın Mevla'yı ahlakında? Celle şanu, celle celalü. Şimdi şükretmek sana yarıyor. Mevla'nın şükre ihtiyacı yok. Şükredersen ne buyuruyor? Rabbiniz ilan etti ki لَنْ شَكَرْتُمْ Şükrederseniz lezidennekum. Elbette yemin ediyorum nimetinizi artıracağım. Bütün mesele şükürden geçiyor. Şükretmeyen nimeti elinden alınıyor. Belamibni اِبْنِ İsrailoğullarında, Musa Aleyhisselam zamanında ne büyük alim, ismi azamı biliyor. Dua ettiği anda kabul oluyor. Ne dua Allah'ın en büyük ismi gizli şifreyi biliyor o zaman. Ama ne oldu? Kur'an-ı Kerim'de kıssası geçiyor. فَتُلُ عَلَيْمْ نَبَىٰلَّذ۪ اَتَيْنَا وَآيَاتِنَا فَنْسَلَغَمِنَا O kadar keramet verdik ona diyor. Yılan deri değiştirir gibi soyuldu çıktı gitti. Ayetleri bıraktı diyor. فَتْبَعُ <gülüyor> şeytan Şeytan onun peşine düştü. O şeytanı da solladı geçti diyor. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ Azgınlardan oldu diyor.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 Lem yeskur li yevmen min Ya bir gün bile ya Rabbi bu ilimleri bu kerametleri sen verdin ya Rabbi şükretmedi bana ya. Ve lem yeshkuraniyevmen le ma selebtu ni'me. Bir gün şükretseydi bana bir kere şükretseydi almazdım o nimetleri ondan. Yalnız şükür sadece dil alışkanlığıyla olan değildir. yani elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah. Nasılsın elhamdülillah bunlar laf olmuş artık. Bunlar alışkanlıkta kalmış. Böyle değil. İnsan içinden gelecek. İnsan elhamdülillah derken o nimeti kadren takdir edecek. Rabbimin kadrini takdir edecek. Ne büyük iyilik sahibisin. Benim kadar günahkar, acize, zayıfe. Bu kadar lütfediyorsun Allah'ım. Lütufların içerisinde boğuldum kaldım Allah'ım. Eziliyorum Allah'ım. Ben hiç hak etmiyorum Allah. Im. Şimdi mesele bu. Yoksa komşuna namaz kılmıyor benden zengin. Ben namaz kılıyorum bir de ne eziklik çekeyim. O e, iş mi bu? Yanlış, yanlış. Sen bırak namaz kılmayan niye bol veriliyor? Kafirler niye dünyada en rahat yaşıyor da? Sen onları ne karıştırıyorsun, O imtihandır. Dünya sizin mümin mi cennetül kafir? Dünya müminin zindanıdır. Kafirin cennetidir dir buyuruyor hadis i de. Çünkü mümin ebedi cennete göz dikmiştir. İki tarafı cennet etmez Allah. Celle Şahı Celle Celal. E zaten başına belalar geliyorsa anla ki müminsin.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 Ben kardan zarardan münezzeyim Allah buyuruyor. Celle Celaluhu. Yemin ediyorum size şükrederseniz lezidenle. Mutlaka nimetinizi artıracağım. Ama o şükür dediğim gibi içeriden olmalı. İnsan Allah'ın iyiliğini bilmeli. Celle Celaluhu. Kendi de müstehak olmadığını devamlı itiraf etmeli. Böyle olursa Rabbim nimetini lütfeder. Seni nimete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 O da zannediyor ki beni efendim pikniklerde gezdirecekler, eğlendirecekler. Halbuki getirecekler bu uçurumun başına, atacaklar altına. İstidrac o. Adamı minareye çıkarıyorlar. O da zannediyor ki o Süleymaniye'nin minaresinden bir boğazı seyrediyor. O da öyle zannediyor. Halbuki atacaklar aşağı. Senestedricum min hayzul a'lemun. Bilmedikleri taraflardan onlara azaba doğru çekeriz Allah buyuruyor. Ne demek çekeriz? Yani, ne zaman günah yapsalar, bir yeni nimet veririz diyor. Allah. Kullemâ ehdezu gatiyeden, ceddetnâ lehum nimeten. Ne zaman yeni bir günah yapıyor, yeni bir hata yapıyor, Allah ona yeni bir nimet veriyor. Al sana araba! Al sana efendim, artı mal, mülk, çocuk... Öyle. Adam da diyor, benim kalbim temiz ya. Bu namaz kılıyor, namaz kılıyor ama bak, fakirlikten ölüyor.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 İki türlü imtihanı da kazanmak ister. Müslümanın zengin olan da olur, fakir olan da, sağlıklı olan da olur, hasta olan da. Hepsinde elü sünnet Müslümanların başına gelebilir. İlla ki elü sünnet Müslümanların hepsi fakir olur, hasta olur demek değil. Ama nimet içinde olan şükürce olur, bela içinde olan rızhavcı rol olur, sabırce olur. İkisi de kazanır. Ama yine dünyada bela içinde olanların ahirette mükafatı, nimet içinde olanlardan kat kat fazla olur. Cennette de 500 sene evvel girmeleri. Vakı olur. Hadi içeri böyle buyuruyor. Ümmetimin fakirleri zenginlerden yarım gün evvel cennete girerler. Yarım gün 500 sene Allah'ın de bir gün 1000 senedir. Ve nemen inde rabbike kel fisenetin mimma buyuruyor. En çok hak eden en çok hak edene en çoğunu verirler demiyor. Şimdi oraya yanlış anlama. ama. Ya en çok hak eden en çok şükredendir. Ama en çok şükredene de en fazla nimet verilir.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 Efendim veyahut ise dünyanın en büyük zengini kaç milyar trilyon doları olan adamla değişir misin? Ama sen onun itikadın damelinde olacaksın, o da senin. Değişemiyorum. O zaman anlaşılıyor ki bu nimet en büyük nimetler. Herkes bunu böyle düşünsün bakalım. Bir düşünün bakalım. Ama sizden bazıları belki, hoca efendim ben değişirim de sonra yine buraya dönerim. <gülüyor> sen çok dönersin senin. Öyle çok öyle dönenler bir gidenler oldu bir daha dönemediler. Orada mecbur istikamet girdin mi gidersin. Allah kalplerimizi kaydırmasın. Amin. Abi, şu andaki inancımızı bozmasın Allah. Öyle nice kürsünün dibinden geçenler oldu. Nice bu cemaatlere gelenler oldu. Biz otuz küsür nedir bu insanlarla meşgul oluyoruz. Şimdi bazılarını bu kafada değiller. Bu itikatlarda değiller. Ya hoca bizi kandırdı senelerce diyenler var. Kandırdım da ne yaptım seni? Cennet mi kayboldu? Cehennem mi yok oldu yani? Herkesi bekliyor. Ben neyi kandırdım seni? Ben size ne yanlış söylüyorum? Bir nimet ki şükrolunmaz. Bu nimete şükredelim. Allah elimizden almaz. Ya Rabbi leke elhamdü kemâ li licelâli vecike öle affeymi sultâni en büyük nimetin iman nimeti, İslam nimeti, Kur'an nimeti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 Bu sefer gitti kendisi adli tıpa. Dedi ki bu patlar mı patlamaz mı yazın şuraya patlar dedi. ona da yazdılar patlar. Öyle bir sabıka çıkartlar Öyle uğraşırlar. Şimdi polis çevirmesi olur. Adam beni de tanıyor yani. Hoca ne var? Delici patlayıcı bilmem neci bir şey var mı? Bir şey yok. Tespih var diyorum elimde de tespih var diyorum. Tespih var patlıyorsa bu ne bileyim nerende patlar. Ondan sonra, e in bakalım bir arayacağız. E ara. Ya öyle delileri de var bunların Allah akıllılarına yardım etsen. Delilerini islah etsen. Efendim arıyor, hala soruyor. Yahu dedim, soruyorsan arama. Yani ben dedim sana yok. İn arıyorum dedi, arıyorken ne soruyorsun da? Her tarafa bakıyorsun. Ondan sonra çanta arıyorum, aç. Bir de misvak, aa bu ne? <gülüyor> Yemin ediyorum ya. Misvak bu ne ya diyor falan. Şey meyve benim şekeri maniden düşer, meyve suyu taşıyoruz küçük. Şeker düşmesine tehlike, yolda bulamayız bir şey olur. Şudur budur. Efendim o meyvesuyu bu jilatinin içinde ne olabilir? Meyve suyunu aa iç dedim ya. <gülüyor> i̇çinde ne var diye bunu yani. Açmadan anlayamıyorsun, iç o zaman aç. Hayır, o sabıka, dedim ki bir kere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 İki tane seccade var. Afgan seccadesi. Hediye etmişler bana ben ne bileyim şey. O kaçakçılığa sokuyorlar. Böyle. Şimdi ne? Bir günah af olmazsa yandın. Ne gibi işte bu sabıka gibi. Oradan bir şey bulaştırır sana. Elli sene geçer. Sende silah yakalanmış. Ya bu böyleydi şöyle sen ne anlatsan anlat. Orada gördüğüne bakar. Tamam bir şey yok. Geç. Ama seni uğraştırır yani. Günah da af olursa sorun yok.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 Allah bir kuluna bir nimet ikram ederse, fe'arafaha enneha min allah Teala, o kul da, o nimetin allah Teala tarafından kendisine gönderildiğini anlarsa, fe'kateddâ şükruha kablen yehmedellâhü Teala. Daha diyor, ağzından elhamdülillah çıkmasa bile, çıkmadan önce şükrünü ödemiş olur.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 Kalbin neredeyse, sen orada mutebersin. Evet, bu çok büyük iş. Ali radıyallahu anh ta rivata e göre. Birisi geldi, kefe Asbahat. Dedi, nasıl sabahladın? Yani bizim nasılsın? Türkçe'de çok alışmış, iki de bir, nasılsınız? İyi misiniz? Laf bulamayınca bir daha durur durur, nasılsınız? Daha daha nasılsınız? daha daha is yani fuzul fuzul. Ablam bir elhamdülillah tebe. Nasılsınız? Nasılsınız? iyi misiniz? Elhamdülillah ya Rabbi, lekel hamd ya. Hazreti Ali Efendimiz cevap verdi. Esbahtu bi ni'amillahi ma la nuhsih ma kestre ma na'si. Şeşe bak ya. Ya nasıl olayım dedi ya. Yani bunların konuşmaları acayiptir. Hasani Basri Hazretleri radıyallahu bi sabah çıktı da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 Şükredeceğim. Yoksa ne kadar çirkin işlerim var onları setrediyor. Örtüyor, kapatıyor. Allah ile aramdaki günahlarımın çoğuna sizi vakıf kılmıyor. Örttüğü çirkinliklerime mi şükredeyim? Yaydığı, güzel, efendim, övgülerime mi şükredeyim? Ben de bilmiyorum. Hakikaten hepimiz öyle. Hepimizi, efendim, iyi adam biliyorlar çevremizde. Hele ki böyle namaz kılan, abdest alan, bu gibi...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 Amin amin. Amin amin. Allahu mallat minna Ya Rabbi aniden azap edebilirsin. Sakın bizi güvendirme ya Rabbi. tenzi an ya Rabbi. Örtünü perdeni bizden soyup çekme ya Rabbi. Amin, amin Allah. Muhammed Mustafa'nın sabah akşam sallallahu aleyhi ve sellem. Lamma ku sallallahu aleyhi ve sellem yad'u hadi kelimat ida asbahu ve ida emsa. Her sabah akşam bu kelimeleri hiç bırakmazdı. Bu aynı zamanda zelzele duasıdır devamında var. Bu da dualarım kitabında olacak. Allah'ımın yeselükel afiyette dünya ve le diye başlıyor bunun başında. Allah mehfazlıyım beyni yedeyem min halfi ve an yemini ve an şimali ya Rabbi önümden ardımdan sağımdan solumdan üstümden gelecek bütün belalardan beni muhafaza ile ve a'udü bi azametiken uhtalemin tehti altımdan zelzelede depremde yerin dibine batırılmamdan senin azametine sığınırım. Ne dualar ya.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 Üç gün, beş gün, on beş gün adam yaşayanı da Allah... ...heceli gelmeyende yaşatıyor ya. Allah Allah. Zor. Güvenmeyeceksin. Onun için... ...Allah'ımızdan... ...setrini istiyoruz, örtmesini istiyoruz... ...bağışlamasını istiyoruz. Biz şükürden aciziz bizi. Şükürden aciziz. Ama... ...Allah'ım kolay etti. Nasıl kolay etti? Bir dua var yine... O dualarım kitabı hazinedir, definedir, onda olanlarla amel eden kardadır. Çok Bazıları onu yutmuş ya. Böyle eskitmiş kaç kitabını. Devamlı okuyorlar mübarek adamlar. Onda ne duamı varmışlar? İmam-ı Rabbani mektubatta da zikreden, onda da var. Sabah akşam okunacaklar bahsinde. Bir adam akşama çıktığı zaman, mesela bu akşama çıktık şimdi dese ki Allahümme mâ emşâbi min nimetin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 Bu kadar mahlukatında, meleklerde, cinlerde, hepsinde nimetler var. Bende veya yarattıklarından herhangi birinde ne kadar nimet adına ne kadar varsa, bunu kimse sayamaz tabii. Sen kendi üzerindekini sayamıyorsun da. Femin kevahdek, sadece sendendir. Laşerikelek, hiç ortağın yoktur. Falekelham, bütün övgüler sana mahsus. Faleke şükür, bütün şükürler sana ait. Dese fakadde şükur eli.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 Ama ikram, sünnetleri o başka. Şimdi... ...sen bundan acizsin. Bütün gece bu kadar nimet var üzerinde. Yarın sabah çıkarsan, akşama kadar bu kadar nimet var üzerinde. Sabahta ne diyeceksin? Allah'ıma ma asbaha bi min nimetin. döndürüyorsun. Aynı dua. Emsa akşamladı, asbaha sabahladı. Şey değişiyor, fiil değişiyor. Bunu yapan... fakat eddiler şükreyim... ...o günün şükrünü ödemiş olur.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 Onun için bizdeki nimetler şimdi uu, bu teknoloji arttıkça bela artıyor. Yani şükretmemiz daha fazla gerekiyor. Suyu kalkıp efendim kukmada ısıtır ısıtacakken, efendim derede gidip gusletecekken, efendim Nazire'nin buyurduğu gibi şofenlerle şeylerle, şimdi şofen falan şey kalmadı. Doğal gaz oldu bir şeyler. Şeyin yatağın yanı nasıl geldi. Hem de sıcak. Hem de gece kaçta kalkarsan. Nerede ya? Ben yine doğalgaz fazla geliyor diye belli saatlerde yakıyorum. ayrı dava. O ayrı dava. Ama belli saatler abdest saati belli. Ona göre ayarlarsın. E şimdi ama küçük evi olan mesela rahat her dakika sıcak suyu var. Yatağı var, var. En fakirin evinde şimdi eskiden krallarda olmayan imkanlar şimdiki en fakirinde var mı?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 كُلُّنْ اَخْبَرَ عَمْ مَقَامِي وَتَكَلَّمَ عَنْ رِجْدَانِ İçinde ne hal buluyorsa bulduğu manevi hale göre bir şey Allah onun diline döktürüyor, getiriyor. Herkes şükrün tarifini yaptı, birbirinden üstün faik tarifler zuhur etti. Sonunda Cüneyt Bağdadi de çocuk ama Sır'a yani o da mecliste olduğu için. Evladım dedi, bir de sen şöyle bakalım dedi Seri Hisekat Hazretleri. O da dedi ki, اَشْيُكْرُ indi.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 Allah yemek vermese, sıhhat vermese gözün görmez. Allah'ın verdiği nimetle gözün görüyor. Açlıktan insanın gözü gider. Bir zaman sonra görümez hale gelir. E onun sonra sen gidin namareme baktın. Efendim, Allah boğaz verdi. Boğazın efendim e, çekmese, yutmasa, e, bu boğazın kanser olsa, ondan sonra bir lokma geçmese ne olacak? Allah senin boğazın sağım sen içki içtin. Allah muhafaza. Ha, şükür neydir dedi.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 Ortalıkta olsun, gizli da olsun, hangi uzvun olursa olsun, hepsini Allah verdi, onların cemisiyle Allah'a itaatta kullanacaksın. Ve şükrüle ayn, gözün şükrü nedir? En la ile el haram, harama bakmayacaksın. Ha şimdi mesela bir insana hakaret gözüyle baksan, illa kadın olması şart değil. Bir adam fakir, pecmurde kılık kıyafeti dağınık, evem. sen ona böyle baksan ki, böyle, bazı yapıyorlar böyle bir. Tipine bak, <gülüyor> kim getirdi bunda ya Böyle hareketler bunlar adamı batırır, batırır, batırır. Allah'ın kullarını beğenmiyorsun. Sen kimsin? Sen? Aman tevazu olalım. Ben dervişleri çok severim Allah'ın izniyle Miskinleri çok severim. Yoksulları, fakirleri çok severim. Çok içimde sevgileri var. Allah şahittir. Çünkü Resulullah'ın duası var sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu ennese'eluke fi'l el hayrat ve terkel munkarat.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 وَاِذَا عَرَدْتِ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً Kulların hakkında bir kargaşa, bir bela, bir musibet dilediğin zaman, hani senin muradın geçerlidir, artık onu engelleyecek bir güç kalmadığı zaman fak بِذْنِي ki غَيْرَ meftun Sen beni kendine bir fitneye uğratmadan iman selametiyle al canımı ya Rabbel alemin. İşte duadır ha. Çok büyük duadır. Bir bela gelir, bir kargaşa, insan ölmek ister de ölemez yani. Bir,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 Beni yoksul olarak yaşat, yoksul olarak öldür, yoksullar arasında mahşere kaldır buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. El fakru fakriye ve nebiyye iftihar. Fakirlik benim iftiharımdır. Ama dayanamayan da zordur. Öbür hadiste de ne buyurdu? Kâd el fakru yekûne küfra. Neredeyse fakirlik adamı dinden çıkaracak buyurdu. Çünkü neden? Dayanamayan için de beni mi buldu, şöyle mi oldu, böyle mi oldu, Kolacak yavur olur yani. O da tehlike, o da Allah bize...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 Ancak fakir olursa imanını kurtarabilir. Öyle vahneti de Zengin etsem bozulur diyor. İnne min ibadim el Öyle de kulum var ki zengin olursa iyi Müslüman olur. Öyle de Onu da fakir etsem bozulur diyor. Vermin illa Öyle de Öyle kulum var ki imanı ancak sağlıklı olursa düzelir. Onu da hasta etsem imanı bozulur diyor.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 hafız mahfuz hoca hiç olmam mümkün değiller. Bu ayakları kesildi, kesik bacak İsmail Efendi oldu. Bütün İstanbul'un hafızı kurrası ondan yetişmiştir yani. Ya? Mevla bilir yani kime ne yarayorsa. İnni udbiru umure ibadi bir <gülüyor> bi bir fi kulubihim. Ben kullarımın vaziyetlerini neye göre yönetirim diyor? Kalplerindeki durum vaziyeti bildiğime göre yönetirim. İnni bi ibadi habirun basir.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 Kadın kadına şehvetle tutsa baksa o da haram. Öyle değil mi? E? Harama bakmaması gözün şükrüdür. Bir de mesela hakir gözle bakmamak insanlara. Bu çok önemli bir şey. İnşallah aman sizi göreyim. Aman sizi göreyim. Kimseye hakir görmeyin. Pecmurde, darmadağın, saç baş karışmış, pis vaziyette, kenarda köşede şey falan. sakın bel hareketler yapmayın. Sakın!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 ''Aa şimdi, hoca da olsa, yanlış konuşuyorsa, dinlemeyeceksin.'' diyor. Ben sana, ''Niye diyorum Mustafa İslamoğlu, bu kadar yanlış şeyler konuşuyor, yazı yok.'' Dinlemeyin, niçin? E, şükrünüzü bozarsınız. Ya bak, Hayrettin Karaman'ın yazdığı şey, reddiye yaptık şimdi. Okuyun bakın, çok büyük yanlış yazıyor. Çok büyük yanlışı ne kadar hoca olursa olsun, ehli kitabın Müslüman olması, İslam'ın hedefi değil. Onlar öyle Yahudi Hristiyan kalsın, olsun onlar cennete gider.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 Hıyanet oldu. Gıybet etmeyecek. Gıybet bir müminin ardında konuşmak. Onun istemediği şeyi, onu üzecek şeyi konuşmak. Ardında, hıyabında. Ama yüzüne de söylerim. O zaman yüzüne söyle. Arkasından dedim mi gıybet oluyor. Yüzüne de iftira demezsin ama doğru bir şey söylersin. Yapma böyle kardeşim o başka. Boğaz nasihat eder.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 Ve şükrul batn, la teekulü lokmaten haram. Karnın şükrü nedir? Haram lokma mideye sokmayacak. Ve şükrul fert, la tezne. Tanasül uzvunun şükrü nedir? Zina yapmayacak. Ve şükrul iki ayağın şükrü nedir? Ella temşiya ila mahramullah Teala. Allah'ın yasaklarına doğru adım atmayacak. Yazıktır. O adımlardan sorulacak. Bak şuraya gelirken attığın, şimdi giderken dönerken attığın ve lekütü bu muakkade muvasarahum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 Bundan sonra hiç böyle ince güzel kumaş giymeyeceğiz, ee, sert tüylü e, yün elbiseler giyeceğiz. Ondan sonra her gün oruca niyet ediyoruz. Hanımlarımıza daha yaklaşmayacağız, yatağı bıraktı, bırakacağız. Yağlı yemeyeceğiz çünkü yağlı mağlı yedin mi insan e, cinsi münasebet hırsı artar. Onun için hayvani gıdaları keseceğiz, et yemeyeceğiz, yağlı yemeyeceğiz. Ondan sonra dağlara çıkacağız, sırf ibadet yapacağız falan falan. Böyle yemin de ettiler yani.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 Ben yemek yiyorum. Ben uyuyorum. Onlar bir de yemin ediyorlar hiç uyumayacağız. Ha, şu dayanacaklar mübarekler ya. Ben uyuyorum. Ben yiyorum. Ben evleniyorum. Ha o zaman leyseminni Resulullah'ım ben cariye sünneti fe bunlar benim sünnetimdir. İnsan belini ayakta tutacak da yemekte yiyecek, hanımıyla da birleşecek, efendim tatlı, lezzetli şeylerden de yiyecek, uykuda uyuyacak.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 Çünkü insan aşırı uykuluysa, namaz kılayım derken ne olur? Mesela, Berat gecesi 100 rekat. E hocam ben onun için sabah namazına kalkmıyorum, hadi git be sen de. Uyuyorsun, uyuyorsun, uyuyorsun. Sabah namazı 2 rekat sattı, teravih mi kılıyorsun? Sabah namazında, ne var? Ama şimdi bizim ge Kadir gecesi 100 rekat yok, Berat gecesi hayır namazı 100 rekat. E 100 rekat, 10 ihlasla beraber, e bayağı zor. E şimdi geldi, uyku bir bindirdi, hiç ne sayıyı kaçırıyor, ne kulu Allah dediğinden haber, Hala kılmaya çalışıyor. Ya olmaz!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 İlahiyatın doçenti profesörü uğraşıyor. Bizim gibi gariplerde hadislere iman ettirmeye uğraşıyoruz. Allah bizi galip eylesin. Sizi de beraber yardımcı eylesin. Hepimizi ortak eylesin. Amin. Subhan rabbil aliyil azim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Allahumme inna neseluke'l cennet. Amin. Ve na'udubike minen nar. Amin. Allahumme inna neseluke rıdâke vel cennet. Amin. Na'udubike min sehatike ven nar. Allahümme inna nas'aluka al-cenneh ve ma qarrab eyleyâ min qavlim ve amel ve na'udu bike minennâr ma qarrab eyleyâ min qavlim ve amel Allahümme inna nas'aluka min khayr ma'asaluka min nebiyyuk muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve na'udu bike musherim min nebiyyuk muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve te ve entel mustahane ve aleykal velâh la havle la ve ve barik Alâ seyyidina, Muhammedin nebiyyil mi el habibil alil kadri, el azimil cahi, ve alâ alihi ve sahbihi, amin. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü niyetiyle buyuralım. As-salatu vesselamu aleyke ya Resûlullah, as-salatu vesselamu aleyke ya Habibullah. صلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين